Bu derste 19. yüzyıl felsefesine damgasını vuran, katkıda bulunan filozofların düşüncelerine yer verilmiştir. Bu bölümde Husserl'in felsefesinin güzergahı, matematik sorunsaldan mantığın temellendirilmesine, fenomenolojik yöntemin keşfi, aşkın fenomenoloji yaşam dünyası Husserl'in etiye başlıkları üzerinde durulacaktır. Doğa bilimlerinde kesinlik ölçülebilirlikle ilişkildir. Felsefede ise böyle bir kesinlik yoktur. Ama bu felsefenin safsadan ibaret olduğunu ve bir bilim olmayacağını göstermez. Aksine felsefede daha büyük bir kesinlik vardır. Bunu ölçülebilirlik olarak değil pekinlik yani sıkı temellendirme olarak anlamak gerekir. Felsefe her bilimin özgün nesnesini, bölgesel bir ontoloji çerçevesinde inceleyip aydınlatabilir. Böylece bilimlerin pratiği ontolojik olarak temellenir. Husserl bütün bölgesel ontolojilerin fenomenolojide temellenmesi gerektiğini öne sürer. Bunun sebebi fenomenolojilerin bilinci konu etmesidir. Bizim çeşitli varlıklarla ilişki kurmamızı sağlayan bilinç olduğuna göre, bu ilişkinin temellerini aydınlatacak bir bilgi eleştirisi olmalıdır. Bu bilgi eleştirisi fenomenolojidir. Roman Özerd, 1859'da bugün Çekoslovakya Cumhuriyeti'nin içinde bulunan Morivarada doğdu. Leipzig Üniversitesi'nde matematik, fizik ve astronomi eğitimini aldı. Wilhelm Wundt'un verdiği dersler onun felsefeye ilgi duymasına yol açtı. 1881'de Viyana Üniversitesi'nde Le Kerspring çalışmaya başladı. Hüssel Viyana'da Franz Brentano'nun verdiği felsefe derslerini izledi. 1913'te "Iden" başlıklı eserinin yayınlanması, onun yeni kantçı Henry Rinken yerine Freiburg Üniversitesi'nde de profesör konumuna taşıdı. 1920'lerden itibaren Hüssel Almanya'ya felsefeye yön veren filozof olmuştur. Hüssel'in 1933'ten itibaren Almanya'da nazizmin yükselişini dolayısıyla sorunlarla karşılaşmaya başladı. 1934'te Yahudi kimliği yüzünden emekli profesör olarak sahip olduğu üniversite kütüphanesini kullanma hakkını kaybetti. 1938'de Husserl hastalanıp öldükten sonra el yazmaları gizlice Belçika'ya kaçırıldı ve savaş bitene kadar orada saklandı. Husserl'in önemli pek çok eseri vardır ve el yazmaları ile derslerinin yayına hazırlanma süreci hala Leuven'deki Husserl Enstitüsü tarafından sürdürülmektedir. Günümüzde Husserl'in en önemli keşfedinin mantıksal araştırmalar ve iden olduğu yönünde yaygın bir kabulün varlığına söz edilebilir. Evet, Genellikle Husserl felsefesi okudum. üç şöhne ayrılarak yapalım. düşünülür. 1. Matematik sorunsaldan fenomenolojik yöntemin gelişmesine giden süreç. 2. Fenomenolojinin aşkın bir felsefe haline gelmesi süreci. 3. Yaşam dünyası sorunsalının öne çıkması ve genetik fenomenolojiye ağırlık verilmesidir. Husserl, mantıksal çözümlemenin temel bazı önermelere dayandığını, bu önermelerde örneğin nicelik, yoğunluk, zaman ve mekan gibi basit, basit tanımlanamaz bazı kavramların, basit ilişkilerin ve ilişkisel kavramların eşitlik, analoji, derecelenme, bütün parça nitelik ve birlik gibi ortaya çıktığını söyler. Bununla birlikte Husserl'in aritmetik felsefesi alanındaki çabasının hedefi aritmetiğin temellerinin psikolojide bulunduğunu reddetmek ve matematiğe ve mantığa nesnel temeller kazandırmaktır. Aritmetik nesneler düşünüm yoluyla erişebileceğimiz psikolojik süreçlerden bağımsız değildirler. Ama bu nesnelere idare eden yasalara ampirik olumsallıklardan ibaret değildir. Husserl kavramların iki biçimde açıklığa kavuştuklarını söyler. Bir kavramın mantıksal ve formal olarak tanımlayarak açıklayabilir fakat eğer bir kavramı böyle açıklayamıyorsak onun somut fenomenlerden yapılan bir soyutlamayla ortaya çıktığını düşünmek gerekir. Ne var ki bu soyutlamada psikolojik zihinsel süreç ile bilincin varlık ile kurduğu apiro ilişkiyi birbirinden ayırt etmek gerekir. Mantıksal uğraştırmalar, bilinci doğaya ve doğayı bilince indirgen, farklı ontolojik bölgeleri ayırt etmeyi ihmal eden, naturalizmi ideal felsefeleri psikolojik süreçlere indirgeyen psikolojizmi ve bilinci doğal bir nesne gibi açıklamaya çalışan doğalcılığı eleştirmiş, bilinci yönetimsel bir biçimde kavramıştır. Hüslerle göre anlam ile nesne birbirinden ayrıdır, dilde farklı türlü adlar vardır. Dilimizde ne var ki ve çok, az, iki, önünde, arkasında, burada, şurada, şimdi gibi duyum sanır bir karşılığı olmayan ancak meramımızı anlatmak için ihtiyacımız olan biçimsel sözcükler de vardır. Dahası bunları kullanmak suretiyle yargıları ve nesneleri birbirine bağlayan ve Hüseyin'in biçimsel kategoriler dediği sözcükler de vardır. Örneğin bağlaç ve ayırma çeşitli çoğunluk biçimleri ve benzerleri yargıları birbirine bağlarlar set, sayı, parça, ilişki ise nesneleri bir arada düşünmeye yarar işte Husserl'e göre bu kategorileri duygusal veri ile değil aklın kategoriler görü yetisiyle biliriz fenomenolojik redüksiyon gündelik hayatımızda içinde bulunduğumuz dağıl tavrın aşınması düşünümsel bir tavıra geçilmesi anlamına gelir Fenomenolojik redüksiyon epistemolojik normları ortaya koyar. Örneğin tikel bir bilime veya duya ait doğal bilginin fenomenolojik çözümlere girmemesi gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Başka deyişle Husserl bu bilgi türlerini askıya alan, devre dışı bırakan bir usul olmadan fenomenoloji yapamayacağımızı söyler. Bu usulde fenomenolojik redüksiyon veya epoketer algı bir dizi belirişin birliğidir. Algıladığım sürece bu belirişler devam edecektir. Husser'in Zamanın İçsel Bilinci Üzerine Dersler Eseri 1905'te Asistani Martin Heidegger tarafından yayınlanmıştır. Husserl bu eserinde bilinçten bağımsız bir nesnel zaman olduğu tezini askıya alır devre dışı bırakır. Her yaşantının özüne ait bir zaman vardır. Bu devre dışı bırakılmış olan nesnel zaman değil yaşantının kendisine ait zamandır. Yaşanan Şimdi kendinde ele alındığında nesnel zamanı bir noktası değildir. Nesnel zamanı fark edebilmek için deneyimlenen nesnelerin birbirini takip edebilmesi gerekir. Örneğin saatte akrep ve yelkovanın sürekli farklı konum alması gibi. Nesnel zamanın bizim için var olabilmesi şartı öncelikle şeylerin bize belirmesi başka bir deyişle yaşanan içeriklerin korunmasıdır. İçsel zaman yönelimsellik sayesinde kurulur. Yönelme yalnızca bilincin şimdi de kendine verilene yönelmesi değildir. Eğer öyle olsaydı yalnızca şu anda, şimdi de yaşar olurduk. Ne bir geçmişimiz olurdu, ne de bir geleceğimizin olacağı bilgisi. İşte bilincin en derin katmanı bir nehir gibi akan zamanın bu hareketidir ve şeyler onun yatağında bilince verilir, bilinç tarafından kurulur. Anlamlı bir bilip biçimde deneyimlenir. Hüsterl mantıksal araştırmaların yazılmasından sonra gelen süreçte yönteme ilişkin bazı kararlar vermiştir. Örneğin dış dünyanın varlığına ilişkin tüm varsayımlar askıya alınmadan özleri bilgisine ulaşılamayacağı, bilincin yapısının ancak bilinç edimleriyle yönelilen nesneler birbirinden ayırt etmek suretiyle incelenebileceği gibi kararlardır. Bunlar İde'nin yolunu açarlar. İden bilincin ideal özsel yapılarıyla ilgilenir, bunlara transandantal bir statü verir. Husserl, şeylerin kendisine gidelim der. Fenomenolojinin sloganı budur. Bunun anlamı Husserl'in Kant'ın yaptığı, kendinde şey ile fenomen arasındaki ayrımı reddettiğidir. Fenomenlerin gerisinde kendisini bilincin tecrübesine vermeyen, kendinde şeyler yoktur. Öyleyse duygusal görü akli görü yoluyla biz bizzat şeylerin kendisini bilebiliriz. Husser ile Kant arasındaki en önemli farklardan biri de Husser'in bilinci yönelimsellik olarak düşünmesidir. Bilinçteki tüm yaşantılar bu aşkın, egonun yaşantıları olarak tanınır. Böylece ego, kotiko ve katidodum yapısı ortaya koyulur. İden hem aşkın idealist bir konumdan yazılması hem de getirdiği yöntemsel yenilikler dolayısıyla mantıksal araştırmalardan farklıdır. Mantıksal araştırmalarda yapılan çözümlemeye, yorumcu neoetik çözümlemeye karşılık düşer. Zira bilinç edinimlerin incelenmesine öncelik vermiştir. İden Husserl'in şeylerin maddi ve kültürel katmanlarını ayırmak yerine, kültürel şeyleri en doğal gibi görünen özelliklerine kadar kültürel anlamlar tarafından nüfus edilmiş olarak betimler. Yaşayan beden ile nesne olarak beden arasında bir ayrım yapar. Beden, kartezyen geleneğin düşündüğü gibi nesne arasında bir nesne değildir. Yalnızca dünyayı ve kendisini algılayan, hisseden bir varlıktır. İki kişinin bir nesne hakkında aynı doğruluğu idrak etmesinin zemini nesnenin değişmez yasalarıdır. Ne var ki böyle bir kolektif deneyimin olabilmesi için başka zihinlerin varlığı gerekir? Yaşam dünyamız bizim birinci tekil şahıs olarak deneyimlediğimiz şeylerin dünyasıdır. Bilim ile nesneler üçüncü tekil şahıs perspektifinden açıklamaya çalışır. Bu sırada nesneler özelliklerine ilişkilerinden koparlar ve durağan yapılar olarak düşünülürler. Oysa bilim nesneler dünyasının kökleri yaşam dünyasında bulunur. Yaşam dünyası ile bilim dünyası arasında nasıl bir ilişki olduğu sorusuna hücresel genetik fenomenoloji yoluyla bir yanıt arar. fenomenoloji deneyimleri deneyimlerini nesneyi rehber edinerek yapısal bir biçimde betimler. Buna karşı genetik fenomenoloji, bu yapısallığı öznel anlam verme süreçleri içindeki oluşumunu inceler. Bir varlığın belli bir anlamda tecrübe edilmesi için hangi anlamlarına zaten önceden kurulmuş olması gerekir? Bu soru hem deneyim ve yargıyı hem de Avrupa bilimleri krizi ve aşkın fenomenoloji akıl yürütmelerini belirler. Böylece Husser'in tarih sorusunu da fenomenolojiye sokar. Fakat ilgilendiği şey ampirik olayların bir tarihi değildir. Transandantal anlamın tarihidir. Avrupa bilimlerinin krizi Avrupa'da uygarlığın yaşadığı büyük ki nazizm ve faşizm bu krizin bir sonucudur. Felsefi olarak açıklama girişimidir. Husserl bu krizi değer felsefesi yoluyla değil, debatı felsefesinin bilimin tarihsel olarak nasıl geliştiğini ele almak suretiyle tartışmış olması dikkat çekicidir. Avrupa uygarlığının başarını anlamak için felsefenin nasıl 19. yüzyılda gitgide daha deneyici ve naturalist bir yön kazandığını, nasıl yaşam dünyasının unutulduğunu yeniden düşünmek gerekir. göre tinitin olarak sistematik bir biçimde ilk kez inceleyen ve böylece bilimin bütünse bir biçimde dönüştüren bir fenomenolojidir. Genellikle Husserl felsefesi tanıtırken Husser'in etiğine önem verilmez. Bunun sebebi Husser'in etik üzerine çalışmalarının 1990'lara dek yayınlanmamış olmasıdır. Oysa 20. yüzyılın etiğinde çok etkili olan değer kuramını Brent çalışmalarına borçluyuz. Nikoli Hartman ve Max Scheller'ın Merkürk Fenomenoloji Okulu'ndan felsefeciler Husserl'in fenomenolojik etik fikrini ve değer kuramını takip etmişlerdir. Husserl tüm zihinsel fenomenleri üç ayırır. Doksik, duygulanımsal fenomenler, konatif fenomenler. Buna koşut biçimde kuramsal, normatif ve pratik disiplinlerden bahsedebiliriz. Aksiyoloji, doğru duygular ve heyecanlar ile yanlış heyecan ve duyguları saptamamıza el veren normatif bir alt disiplindir. Etik aksiyolojiden daha fazlasıdır. Zira etik yalnızca doğru değerlendirmelerle ilgilenmez. Temsilin doğruluğunu, istemi de hesaba katmak zorundadır. Hüster etik tarihini, deneyici geleneğinin duyguculuğundan rasyonalist geleneğinin entelektüelizmi arasında süre giden bir tartışma olarak görür. Kendi etik kuramının bu geleneksel karşıtlığı iki karşıt görüşten olumlu bazı ögeleri bünyesine katmak ve onların çözemedikleri sorunları çözmek suretiyle ortadan kaldırabileceğine inanır. Hüser bir şeyin değerli olduğunun hissedilmesinin o şeyin özüne ilişkin yasalara dayandığını öne sunduğuna çoktan o şeyin özüyle bir ilişki kurmuştur. 20. yüzyılda Hüser'in değer kuramını takip eden pek çok şünür bu kuramı kantçılığa ciddi bir alternatif olarak görmüşlerdir. Ama bu kuram çeşitli sebeplerle gözden düşürülmüştür. Husserl fenomenolojinin keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız bir felsefi alan açtığını ve tek bir filozofun ömrünün bu alanı betimlemeye yetmeyeceğini söyler. Bu yüzden fenomenoloji bir filozoflar cemaatinin işi, bir işbirliği yakımı olmalıdır. Michael Herney daha birçokları hem ile beraber hem de ona karşı düşünmeye girişirler. Husser'in bir cemaat biçiminde felsefe yapma davetini icabet eden azdır. Ancak onun 20. yüzyıl düşüncesine pek çok düşünce tohumu saçmış büyük bir filozof olduğu tartışmasızdır.